Günaydın. Askerlik görevi sırasında yaşanan Reyhanlı patlaması üzerine hayatı değişen bir genç ve onun için başlatılan imza kampanyası ile ilgili bir haberle başlıyoruz bugün programa. Utku Kalın'ın hikayesini anlatan Ceren Kalı, dün imzacılara gönderdiği mektup vasıtasıyla şöyle anlatıyor durumu. Kardeşim Utku, askere gittiğinde biz de her aile gibi onun askerden döneceği, beraber yemekler yiyip sohbet edeceğimiz, gitmek bilmeyen askerlik anılarını dinleyeceğimiz günleri beklemeye başlamıştık. Şimdi ise asker yolu gözlemek bitti. Canım kardeşim Utku'yu yıllarca parmaklıklar arkasında görme ihtimalinin korkusu sardı içimizi. Kardeşim Er Utku Kalı, Reyhanlı'da gerçekleşen saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerini içerdiği kabul edilen belgeleri Red RedHawk adlı gruba sızdırdığı iddiasıyla 24 Mayıs'ta tutuklandı. Utku masum olduğu halde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama suçlarını zincirleme işlediği iddiasıyla 25 yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Utku için hayati önem taşıyan bu günlerde başlattığımız hukuk mücadelesi kapsamında arkadaşlarının desteğiyle Change.org'da bu imza kampanyasını başlattık. Bugüne kadar senin gibi duyarlı 6 bin insan kampanyaya imzasını atarak Bizimle beraber Utku'nun özgürlüğü için adım attı. Utku tam 88 gündür tutuklu. Gözaltına alındığı 24 Mayıs'tan bu yana işkenceye maruz kalıyor. Masum olduğunu bildiğimiz Utku'nun bugüne kadar gözaltında maruz kaldığı işkence, cezaevinde maruz kaldığı çıplak aramalar ve doktor muayenelerinde maruz kaldığı hak ihlalleri hakkında 3 ayrı suç duyurusunda bulunduk bile. Şimdiye kadar çok hakkı defalarca ihlal edildi, hala da ediliyor. Benim masum kardeşim Utku Kalı, insan, asker, hasta ve tutuklu olarak yok sayılıyor. Kampanya başladığından beri gördüğümüz destekle Utku ve ailemiz, avukatları ve Utku'nun arkadaşları hepimiz ne kadar haklı bir yolda olduğumuzu gördük. Ve anladık ki bu ülkede hak ve hukuka inanan, bu uğurda birlik olup mücadele edecek insanların sayısı hiç de sanıldığı kadar az değil. Seninle birlikte biz binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca insan ''Hukuka aykırılığın her türüne karşı çıkıyoruz. Mağdur ettiğiniz insanın yanındayız. Buna izin vermiyoruz.'' demek istiyoruz. ''Bunu senin desteğinle birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyorum, biliyorum.'' demiş bu şekilde mektubuna son vermiş Utku'nun kardeşi Ceren, Ceren Kalı. Atı imza kampanyası ile son vermiş Ceren. Bu imza kampanyasını ise change .org .taksim Utku adresinde bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org Taksim Utku. Sırada Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Bağdat Caddesi Forumu tarafından açılan kampanyanın talebi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanması. Türkiye tarihine altın harflerle yazılmış olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milleti için son derece önemli bir zaferdir. Başkomutan Mustafa Kemal'in bizzat yönettiği meydan muharebesi sonucunda düşman vatan topraklarından tamamen atılmış, bu sayede düşman işgaline nihayet bir son verilmiştir. Bağdat Caddesi Forumu olarak, 30 Ağustos 2013 tarihinde yapacağımız Zafer Bayramı yürüyüşüne Kadıköy Belediyesi'nin destek olmasını talep ediyoruz. Sabah Atatürk anıtına çelenk de koyacağız ama akşam hep birlikte Bağdat Caddesi'nde marşlarla yeri göğü inleteceğiz diyerek destekçilerine seslenmiş Bağdat Caddesi Forumu. Selami Öztürk'e yönelik imza kampanyasında ise diyor ki, Yıl 1937, Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığı günler. Doktorlar kendisine, kutlamalarına gitmeniz intihar diyor. Oysa o büyük adam hayır diyor. Ardından ekliyor, halkın morali bozulur, kutlamalar olacak ve ben gideceğim. Ve bütün gücünü sarf ederek gidiyor. 30 Ağustos zafer bayramımızı Bağdat caddesinde kutlamak istiyoruz. Başta Kadıköy Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlardan destek bekliyoruz. Ifadelerine yer vermiş kampanya. Detaylı bilgi change.org/taksim 30 Ağustos adresinde. Sırada Murat Namaz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya var. Talebi ise. Hayvanlar için bir mezarlık yapılması. Belediyenin Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan kampanyada Murat Talebi'ni şöyle dile getiriyor. Diyor ki, bu evrende sadece insanlar nefes almıyor, sadece insanlar yaşamıyor. Dünyanın var olduğu andan itibaren hayvanlar hep vardı, vardı olacaklar. Bizler hayvanları birer birey olarak görmekteyiz ve bu canlıların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İster evimizde beslediğimiz hayvanlar olsun, ister sokakta beslediğimiz Onlar bizim için birer evlattır. Evlatlarımızın hayatları sona erdiğinde onları bir çöp gibi bir yerlere atmak değil, gece bucak kuytu bir yer bulup gömmek istemiyoruz. Bu canlılar için mezarlık istiyoruz, diyor Murat. Aynı zamanda bu talebini sadece İstanbul'la sınırlı tutmuyor, aksine tüm Türkiye'de uygulanması için bu imza kampanyasını başlattığını söylüyor. Son günlerde Leyla ile Mecnun isimli dizinin yayından kaldırılmaması için pek çok farklı imza kampanyası ilerliyordu. Kötü haber geldi ve TRT gelecek yayın döneminde Leyla ile Mecnun dizisini yayınlamama kararını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Leyla ile Mecnun severler bu kez TRT'ye değil diğer televizyon kanallarına yönelik kampanyalar başlatarak dizinin gelecek sezonda devam etmesini sağlamak için didiniyor. Bu kampanyalarda imzalar toplanırken bir de konuya başka bir bakış açısıyla yaklaşan yeni bir kampanyada başlatılmış. Başlatan Cemil Alpay Sünnetçi. T e, talebini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yönelik başlatmış. Diyor ki elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını talep ediyorum. Cemil talebini şöyle açıklamış, TRT halkın sadece belirli bir kısmına yönelik yandaş yayıncılık anlayışının en üst noktasına gelmiş ve gezi eylemlerine destek veren Leyla ile Mecnun dizisini de yayından kaldırmıştır. TRT'yi izlememizin yegane sebebi olan Leyla ile Mecnun yayından kalktığı için artık TRT izlememiz için herhangi bir sebep de kalmamıştır. Kendi verdiğimiz parayla bizi kapsamayan, ilgimize hitap etmeyen ve hatta baskıcı aracı olarak yayın yapan TRT'ye, bir kuruşumun dahi geçmesini istemiyorum. Bu sebeple konudan sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını istiyorum." demiş Cemil bu imza kampanyasında. Evet, pek çok değişik imza kampanyasıyla neredeyse her konuda kampanyalar devam ediyor change.org'da. Siz de bu değişimin bir parçası olmak istiyorsanız bir imza kampanyası başlatarak siz de kendi arzu ettiğiniz değişimin oluşması için harekete geçebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.